Haram kazanan birinden sadaka almanın doğru olup olmadığını soruyor izleyicimiz. Evet bir kişinin haramla iştigal etmesi gerçekten arzu edilmeyen bir durum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emri çiğnenmiş oluyor. Hı hı. Yani bir insan haramla iştigal etmemeli. Peki haram kazanç elde etmiş ise faizden olabilir. Başka türlü bir gelir elde etmiş olabilir. Bu parayı nereye sarf edebilir? Sual böyle. Eğer birinden gasp edilmişse o şahsı ödemek lazım. Fakat öyle bir kazanç ki mesela kumar oynadı, para kazandı yahut e, piyango bileti aldı, ondan kendisine para düştü. E, bunlar haram olan kazançlar yahut içki sattı, haram kazanç elde etti. Bu durumda elde edilen kazanç haram oluyor. Peki bir Müslümanın e, fakir olmadıkça, böyle bir haram kullanması, bu haram malı yemesi, haram parayla iştigal etmesi kesinlikle caiz değil. Peki elimizde böyle bir farazi e, haram para var ne yapacağız? Yapacağımız şey bunu bir fakire vermek yahut kamu yararına harcamak olmalıdır. Sadaka verilen kişi fakirse e, verilen paranın helal yahut haram olması onun açısından problem teşkil etmez. Bu cümleye dikkat edelim. Yani hocam. fakir bir insan var, muhtaç, paraya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var. Başka da bir geliri yok. Buna siz sadaka verdiniz. İster bunu helal parayla verin, ister haram parayla verin. O fakir açısından herhangi bir sorumluluk gerektirmiyor. Ancak siz haram para kazanmış iseniz elbette o yaptığınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Bu parayı fakire verirken sevap düşünceniz olmayacak. Sadece vebalini üzerinizden atmış olacaksınız. Elbette helal bir kazanç elde etmiş bir fakire sadaka vermişseniz mutlaka bunun karşılığı sevap olarak olacaktır. Peki muhtemelen hocam alan kişi olarak biz fakiriz. Bize sadakayı verecek olan kişinin de kazancının yüzde yüzünün haram olduğunu biliyoruz. Evet. Bu takdirde bile bile Almamız yine bir e, sorumluluk getirir mi yoksa yine getirmez mi? Yani burada özellikle dikkat ettiğimiz husus nedir? E, fakir olmak, muhtaç olmak dedik. Muhtaç olan bir insan e, kendisine haram olduğu söylenerek bir para verirse bunu yediği takdirde haram yemiş olmaz. Bu haram kazanç e, fakir olmayan... E, maddi gücü yerinde olan insanın o işi yapmasından dolayı kendisine haram tahakkuk eder. E, haram malı ne yapmak lazım dedik? İki yere kullanabilir. Bir, fakire verebilirsiniz. Diğeri de kamu yararına, yani bir çeşme yaptırmak, yol yaptırmak gibi kullanabilirsiniz. O halde kazancın tamamı yüzde yüz haram olsa bile fakir bir insana bu para verildiği takdirde onu kullanması, onu yemesinde dinen bir vebal tahakkuk etmiyor. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz.